Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub Kalplerin Keşfi. Namazda huşu. Kıyamet günü kişi ilk olarak namazdan sorguya çekilir. Eğer namazını hakkıyla kılmışsa namazı ve diğer amelleri kabul edilir. Namazı hakkıyla kılmamışsa namazı ve diğer amelleri reddedilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Namaz hakkındaki hadislerinden bazıları. Farz olan namaz, bir teraziye benzer. Doğru tartan kazanır. Namazını, hakkıyla eda eden mükafatını görür. Ümmetimden iki kişi kalkar, namaz kılar. Rükuları, secdeleri birdir. Fakat bu iki kişinin namazı arasında, yerle gök arası kadar fark vardır. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözleriyle, Huşu'ya işaret buyurdular. Rükû ile secde arasında, Belini doğrultmayana, Allah Celle Celaluhu, Kıyamet günü nazar etmez. Her kim ki güzelce abdestini alır, Rükûları ve secdeleri tam yaparak, uşuyla vaktinden vaktinde namazını kılarsa, O namaz, bembeyaz, Parıl parıl bir şekilde, Göğe yükselir, Ve sahibine şöyle der, ''Sen nasıl ki beni geçirmedin, Vaktinde kılarak koruduysan Allah da seni korusun. Her kim de abdestini güzel almaz, rükularını ve secdelerini huşuyla yapıp vaktinde namazına eda etmezse onun namazı da simsiyah, zifiri karanlık bir halde göğe çıkarak şöyle der. Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Allah'ın dilediği zaman gelince bu türlü namazlar bir eski paçavra gibi dürülüp sarılarak, sahibinin suratına çarpılır. İnsanların en kötü hırsızı, namazından çalandır. İbni Mesud şöyle der, Namaz bir ölçektir. Tamamen ifa eden, hakkını tamamen alır. Eksik bırakan, Allah Celle Celaluhu'nun, şu ayetini unutmasın. Ölçekte ve tartıda, hileye sapanların vay haline, ki onlar, İnsanlardan ölçekle aldıkları zaman haklarını tas tamam alanlar onlara ölçekle veya tartıyla verdikleri zamansa eksiltenlerdir. Bazı alimler şöyle der, namaz kılanın hali bir tüccarın haline benzer. Tüccar sermayesini kurtarmadıkça kâra geçemez. Namaz kılan kişi de farz namazları hakkıyla eda etmedikçe nafile namazları hükümsüzdür. Namaz zamanı gelince, Hazreti Ebubekir, Bekir anh şöyle derdi, ''Kalkın, Rabbinizin yaktığınız ateşini söndürün.'' Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, ''Kim ki kıldığı namaz onu kötülüklerden uzaklaştırmıyorsa, onun bu naması kendisini Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmaz.'' Gafilin namazı, onu kötülüklerden uzaklaştıramaz. Nice namaz için ayakta duranlar vardır ki, kendilerine yorgunluktan başka bir şey kalmaz. Bu sözüyle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gaflet içinde namaz kılanları kastetmiştir. Kişi, namazın manasını idrak edip, ne derece hakkıyla eda edebildiyse, o derece sevap nasibi vardır. Ehli marifet der ki, Namaz dört şeyden ibarettir. Bunlar, 1- Bilerek ve şuurla namaza başlamak, 2- Hayayla namaza durmak, 3- Tazimle eda etmek, 4- Korkuyla namazı bitirmektir. Bazı de şöyle der, Kim namaz kılarken kalbini hakikat üzere toplamaz, kalbiyle vücudunu birleştirmezse namazı fasit olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Cennette efyah denen bir ırmak vardır. İçinde huriler bulunur. Allah Celle Celaluhu onları zaferandan yaratmıştır. İnci ve yakut taneleriyle oynarlar. Yetmiş bin lisanla Allah Celle Celaluhu'yu tesbih ederler. Sesleri Davud aleyhisselamın sesinden daha güzeldir. Bu huriler şöyle derler. ''Bizler namazını huşu ile ve kalp huzuru ile kılanlar içiniz.'' Allah Celle Celalihu da buyurur ki, ''Namazı huşu ile ve kalp huzuru ile kılanı kendi mekanımda iskan ederim. Benim ziyaretçilerimden olur.'' Şanı yüce olan Allah Celle Celalihu, Hazreti Musa aleyhisselama bir vahyinde şunları bildirir. ''Ey Musa, beni zikrettiğin zaman Öyle zikret ki, uzuvların ürpersin. Beni zikrettiğin zaman, uşu ve kalp huzuru içinde bulun. Beni zikrettiğin zaman, dilinden çıkan zikir, ta kalbinin arkasından gelsin. Huzurumda durduğun zaman, alçak gönüllü ol. Korkan bir kalple ve doğru bir dille bana münacat et. Ashabtan biri der ki, Kıyamet günü insanlar dünyada kıldıkları namazlarındaki durumlarına göre haşredilirler. Namazlarını huşu ve kalp huzuruyla kılıp kılmamalarına ve kıldıkları namazdan zevk alıp almamalarına göre bir şekil ve kılıkta ortaya çıkartılırlar. Bir ara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan birisinin sakalıyla oynamakta olduğunu görünce şöyle buyurdu. Eğer bunun kalbinde huşu olsaydı, azasında da olurdu ve ilave etti. Kalbinde huşu olmayanın namazı kabul edilmez. Ey kardeşim, bil ki Allah namazlarını huşu içinde ve kalp huzuruyla eda edenleri birçok ayetlerde methetmiştir. İşte bu ayetlerden bazıları. Müminler muhakkak kurtulmuştur ki onlar namazlarını huşu içinde kılarlar. Öyle müminler ki, onlar namazlarına devam ederler. Derler ki, namaz kılan çoktur, fakat huşuyla kılan astır. Hacceden çoktur, fakat yaptığı hacca, sadakat gösteren astır. Kuş çoktur, fakat bülbül astır. Alim çoktur, fakat ilmiyle amel eden astır. Namaz, huşu ve tevazu mahallidir ve huşu, namazın kabul edilme şartıdır. Namazın, caiz olma şartları ve kabul olma şartları vardır. Namazın caiz olma şartları, namazda farz olan şeylerin zahiren eda edilmesidir. Namazın kabul olma şartı ise, huşu ve takvadır. Nitekim, Allah Celle Celaluhu buyurur. Müminler muhakkak kurtulmuştur ki onlar namazlarını huşu içinde kılarlar. Allah ancak takva sahiplerininkini kabul eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisleri şöyledir. Kim bütün kalbiyle Allah'a yönelerek iki rekat namaz kılarsa anasından yeni doğmuşçasına günahlarından sıyrılır. Ey kardeşim bil ki hatıra gelen meşgul edici çeşitli fikirler kişinin namazını gaflet içinde kılmasına sebep olur. O halde hatıra gelen bu meşgul edici fikirleri def etmek lazımdır. Namaz kılınan yerin sakin olması, meşgul edici seslerin bulunmaması, seccadelerin süslü ve nakışlı olmaması çok kere sükunete vesile olur. Göz alıcı ve süslü elbiselerde çok kere kişiyi meşgul eder, namazda gaflete düşmesine sebep olur. Eğer böyle şeyler kişinin zihnini meşgul ederse onları çıkarmak gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından nakledilen bir hadise bu hususu teyit eder. Bir defasında Ebu Cehim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir elbise vermişti. Bu elbiseyi giyerek namaz kılan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra onu çıkararak bunu götürün, Ebu Cehim'e verin, demin beni namazda meşgul etti buyurdular. Sahabeden Ebu Talha, kendisine ait olan bir bahçede namaz kılıyordu. O sırada bahçedeki bir ağaçta bulunan bir kuş onu meşgul etti. Kaç rekat kıldığını şaşırdı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek namazda başına gelen bu hadiseyi anlattı ve şöyle dedi. ''Ey Allah'ın Resulü, bahçemi sadaka olarak veriyorum, dilediğin gibi dağıt.'' Seleften bazıları şöyle der, ''Namazda dört şey cefadır. Bunlar, 1- Sallanmak, 2- Yüzünü okşamak, 3- Secdeye giderken eliyle çerçöp ve çakıl taşlarını itmek, 4- Önünden yol geçen yerde namaza durmak.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kişi namazını huşu ve kalp huzuruyla kılıp sağa sola sallanmadıkça Allah celle celalihu onun namazına nazar eder. Hazreti Ebubekir radiyallahu an namazını içli dışlı huşu ile ve kalp huzuruyla kılardı. Öyle ki namazda duruşlar esnasında adeta cansız bir direk gibiydi. Seleften bazıları rükû esnasında öyle sükûnette dururlardı ki, serçeler onları cansız sanarak üzerlerine konardı. Bütün bunlardan başka, aklın iktizasına göre, dünya sultanlarının huzurunda tazimle durulur. Ya sultanların sultanı, Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda tazimle durulmamalı mı? Şanı yüce olan Allah, Celle Celalihu bir kutsi hadiste şöyle buyurur: Kulum ancak farz kıldığım şeylere eda etmekle azaptan kurtulabilir.